Yani bu plastik konusu üzerinde biraz daha e, durmakta e, yarar var herhalde. Yani dün iki tane önemli, çok çarpıcı araştırmaya yer vermiştik. E, yani özellikle biberonla beslenen bebeklerin milyonlarca mikros, mikroplastiği, küçük parçacı günde e, bünyelerini aldıkları gibi çok önemli bir araştırma. Milestone diyorlar yani ki dönüş dönüm noktası yaratılabilir. insanların e, küçük plastiklere ekspoze olmasıyla ilgili polipropilen e, hem biberonlarda hem de yiyecek kaplarında %80'i dünya piyasasının %82'si pardon %80'i e, oluşturuyormuş dünya piyasasını ve cam şişelerde ana alternatif pek %18'i ancak böyle. Ayrıca da kettle denilen işte su ısıtıcılarda ve bütün yiyeceklerin konduğu plastik şeylerde ne derler ona kaplarda milyonlarca yani bir litrelik sıvıda milyonlarca mikroplastik olması ve hayatımızı tümüyle plastiğin belirlemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte yıl, şeyde plastikle karışık yiyeceklerin, e, giyeceklerin şey yapılmasından, yıkanmasından doğan bütün kirlenmenin de işte 13,5 katrilyon gibi bir rakama yani en az e, Samanyolu galaksisindeki yıldız sayısının 130 bin katı olduğu söylenen bir durumla ve aynı zamanda iklim krizine de tamamen bağlı plastik üretimi ve yakmalar. Küresel plastik prodüksiyonu dünya çapında 2050'de 3 katından fazlasına çıkacakmış. Bütün bu, bu verilere rağmen yani ne diyeceğini insanın Şaşırdığı yollardan biri. Bir de tabii okyanuslardaki plastik balık ağlarının da hesaba katılması lazım. Çok ağır bir durum var yani. Isı yükseldikçe çok daha fazla mikroplastik suya karışıyor. Bunu yutmanın insan sağlığı üzerinde etkisi olup olmadığı bilinmiyor ama yani e, herhalde çok sağlıklı olmadığı düşünülebilir. İlginç bir evet. kitap çıktı e, Martin Ampson'ın. Editörlüğünde. Biraz ondan bahsedelim mi? İklemi değiş, sistemi değiştir diye. Evet bu İngiltere'de e, çıktı. Martin Amson bir e, Marksist ya da ekososyalist de diyebiliriz. Özellikle ekoloji iklim değişimi üzerine e, yazılar e, yayınlıyor. E, o bir kitap derledi. Çünkü İngiltere'de özellikle iklim hareketi çok kuvvetli yok oluş isyanıyla birlikte. Ve biraz aktivistlere de e, yönelik e, politik perspektif vermeyi de hedefleyen ama oldukça iyi yazıların olduğu çok sayıda kişinin yazarın makalelerinden oluşan iklim değişiminin farklı konularına farklı ayaklarına odaklanan bir kitap Z yayınları tarafından geçtiğimiz hafta Türkçe'ye kazandırıldı. Ben de bir şekilde biraz Türkçe çevrilmesinde pay sahibi olmuş oldum. Çok iyi bir kitap. Hemen her özellikle aktivistin kütüphanesinde olmasını tavsiye ederim. Bunun 8. bölümünde tam da bu konuyla ilgili bir makale var. Emil Ladder tarafından yazıldı. Kapitalizmin plastik sevgisi ve nedenleri ne anlatmış. Emil Ladder Aslında... aynı zamanda birinci bölümü de kaleme alan birisi. Fosil yakıtlara evet. çaresizce adanmak diye böyle bir adanma fiilini de kullanıyor. Yani kaptırmış gidiyoruz diye. Ama bu biz şimdi bütün kitabı değil de işte plastik bölümüne birazcık e, odaklanalım son günlerde. Hayatımızın her noktasında, canlıların hayatının her noktasına sızmış olan bu plastik meselesi üzerine yazılmış bölüme bir konsantre olalım. Ne e, evet yani e, ekoloji hareketi veya iklim hareketi içerisinde bir dizi tartışma var tabi. Aslında bu makaleler biraz teker teker farklı alanlarda bu tartışmalara müdahil olmaya çalışıyor. Plastik meselesi de bunlardan bir tanesi. Plastiksiz yapamaz mıyız? Olmaz mı ya da nasıl hangi nasıl bir politik tavır almak gerektiğini dair. E bu makalesinde biraz tarihsel bir analizle başlıyor. Yani fosil yakıt şirketleriyle tabii ki plastik üretimi arasındaki ilişki. Çünkü bir yan ürün öncelikle bunu Hatırlatıyor. Ayrıca 2. Dünya Savaşı yani dünya, e, savaşlarla plastiğin yaygınlaşması arasındaki ilişkiyi de çok iyi e, yer vermiş. İlk kez naylonlar önen 2. Dünya Savaşı'nda aslında kullanılmaya başlandı diye hatırlatıyor. 50'lerde yaygınlaşmaya başlıyor ama aslında insanlar pek güvenmedikleri için plastik denilen bu petrokimya ürününe e, uzun süre reddetmişler aslında. Biz şu anda düşünemiyoruz poşetsiz marketlerden alışveriş yapmayı. Ee, ama insanlar reddetmişler. Büyük bir reklamcılık çalışması başladı diye örneğin hatırlıyor, e, anlatıyor. Bunlardan da örnekler e, vermiş. Her taraftan işte üzerine plastik yağan bir aile artık e, e, her gün işte 2 saat, 3 saat bulaşık yıkamaya son. Şimdi plastik çatallar, plastik e, tabaklarınız var diye böyle Amerika'da büyük reklamların yapıldığını da e, anlatmış. Yani iç içe geçen ...ilişkilerden bir yandan bahsediyor. Bir yandan benim... ...önemsediğim bir ayrıntı... ...ilk aslında plastik... ...fosil yakıtlardan değildi diyor. Yani bitkilerden... ...selülözlerinden... ...üretilmişti. Ama kısa zamanda... ...bu yöntem terk edildi. Daha karlı bulunduğu için... ...ve bir yan ürün olduğu için... ...fosil yakıtların ona geçilmişti diyor. Fakat daha ekolojik bir e, üretimde mümkün e, olduğunu söylemiş. Evet yani şu anda insanın e, plastiksiz bir hayat, gündelik hayat bir an bile düşünmesi, hayal bile etmesi imkansız bir hale geldi ve bu da ünlü işte bu halkla ilişkiler şirketlerinin kapitalizmin en baba propaganda yöntemleriyle olan bir şey. Yani ben mesela yaşı benim gibi artık kemale ermiş olanlar diyeyim ee, çocukluklarında böyle her yerde e, plastik filan olmak şöyle dursun oldukça ender rastlanan bir e, madde olduğunu e, bir ara naylon çorap modası vardı işte onları hatırlıyorum Aa, naylon çorap hanımlarda filan ama bu şimdi artık dönülmez noktaya neredeyse girmiş durumdayız ve yani eğimi leder şeyi de benzetiyor. Mesela tek kullanımlık plastiğin simgesine dönüşen naylon poşetler 70'lerin ortasında rağbet görmemişlerdi diyor. Bu düşünülecek iş değil yani. Müşteriler kasiyerlerin poşetleri ayırabilmek için parmaklarını yalıyor olmalarından hiç hoşlanmamışlar. Yani kesek kağıdının 3'te ya da 4'te biri fiyatına ama geliyor. Ekonomik çözüm o zaman da alışveriş merkezlerinin, büyük mağazalarının şey, e, kazanıyor ve çakmaktan kaleme, tıraş bıçağından pipete tüm ürünler yani benim dönemde pipet diye bir şey yoktu mesela ilk gençliğimde çocukluğum şöyle dursun. yeniden tasarlanıyor bugün üretilen plastiklerin yarısı tek seferlik ürünlere ayrılıyor. Merkezinde de tüm üretimi %26'sını işgal eden ambalaj ürünleri var çok çarpıcı rakamlar veriyor değil mi? Evet, e, burada ilginç bir yere de vurgu yapıyor. Kapitalist mantıksızlık e, e, diyor buna. Aslında plastik ürünleri ilk ortaya çıktığında dayanıklılıklarıyla e, ünlenmişlerdi diyor. E, yani biliyorsunuz doğada da yüzlerce yıl sürüyor yok olmaları. Dayanıklı bir ürün aslında ama bunun da kapitalizm için bir sorun olarak zamanla ortaya çıktığını daha sonra iyice e, inceltilerek tek kullanımlık, ürünlere doğru yöneldiğini plastik endüstrisinin anlatıyor. dayanıklılığında dert etmiş yani bir yandan kapitalizm. Dolayısıyla böyle bir üretimde değişim oldu diye de açıklıyor. Yani kapitalizmin kar hırsının nasıl dayanıklı bir ürünü dahi aslında buna ihtiyacımız olmamakla birlikte yine de dayanıklı bir ürünü nasıl tek kullanımlık bir çöp yığını haline getirdiğini anlatmış. Evet ve çok e, çarpıcı bir iki notla da bitirelim bu faslı. Yani e, elimizde e, Martin Am Ampson'ın editörlüğünde e, İklimi Değil Sistemi Değiştir adlı kitap ve çevrek krizine devrimci bir yanıt e, alt başlığını taşıyor. Türkçe'ye de e, yayını hazırlayan Türkçe'ye de Tuna Emren Z Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri'yle MITET şirketinden çıkmış. Yani e, diyor ki şimdi artık e, kamuoyunun baskısı feryadı. Şimdiden bir takım dönüşümlere e, sebep oldu diyor Amy Leather. Ve tek kullanımlık plastiği yasaklamaya hazırlanıyorlar ama e, yani plastiğin %80'inden sorumlu olan şirketler mesela Birleşik Krallık Hükümeti'nde İngiltere'de ürettikleri plastik ambalajları geri dönüştürülebilir yeniden kullanılabilir veya toprakta bozunabilir maddelerle üretmek zorunda kalacakları ve 2025'e gelindiğinde tek kullanımlık plastik ambalajın tamamen ortadan kalkacağı bir plastik yasası uygulamaya koymak için çalışıyor. Bu zorunluluk değil, gönüllülükle sınırlı bir atılım olsa da fena bir başlangıç sayılmaz diyor. Ama tabii gene dün ve bugün programlarda söylediğimiz gibi ee, önümüzdeki e, yıllarda 3 katına çıkarılması e, hesabı da yapılıyor plastik kullanımının. Yani bir yandan böyle şey yapılırken yani Guardian'daki haberde net olarak 2050'de 3 katından fazlaya çıkacağı ve bütün fosil yakıt tüketiminin yüzde %20'sine sahip olacağı şeklinde Tüle pertici bir habere de Değinmemiz lazım Catherine Gammon imzalı bir haberdi Guardian'daki. Neyse sonuç olarak yani kapitalizmin mantığı yani kar peşinde koşması diyor Amy de tam tersini dikte ediyor. Dünyada daha az plastiğin olduğunu ya da hiç plastiğin olmadığını hayal etmek gayet mümkün. Sonuçta bu plastiklerin yaygın kullanımı 1950'lerden sonra başladı. Ama fosil yakıt altyapısında yaptıkları batık yatırımlardan ya da bir hayli kar ettikleri bir şeyi üretmekten vazgeçmek zorunda kalmaları bu sermayedarlar için kahredici olacaktır diyor. Öyleyse biz de zorlamalıyız onları harekete geçmeye. Kaya gazı karşıtı aktivistler, kaya çatlatma, fosil yakıt endüstrisinin yayılmasını durdurma ya da en azından yavaşlatma konusunda çok önemli işler başardılar ama bu devasa şirketlerle mücadele edebilmek için toplumdaki esas gücün nerede olduğuna da bakmalıyız. Yineos'un kamyon şoförleri 2013'te greve çıktığında bu İskoçya'daki petrolün yarıya düşmesi gibi muazzam bir tehdide dönüştü ve sonuçta şirketin bu işten çıkarları epeyce zarar gördü diyor. Aynı şeyi Fransa'dan da gösteriyor. Yani sonuç olarak kökten bir değişime ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yani fosil yakıt sahalarının genişlemesini engellemek ve daha fazla plastiğin doğaya girişini durdurmak için hemen şimdi başlamalıyız mücadeleye. Fakat buna da mutlaka daha kapsayıcı taleplerle kapitalizmin tüm önceliklerine meydan okuyan bir hareketle bunu da bağlantılandırmalıyız diyor. Ki bugünkü programda yani okuduğumuz bir başka yazıda da ya bu olacak ya da devrim sloganıyla evet. e de bitiriyordu. Ay ee, Eric Holthaus'un correspondent'te yazdığı çok çarpıcı bir yazıyla da bu Emile Durkheim'ın mantığını tamamen birleştirmek mümkün olabilir. Yani evet. pl plastik çünkü kapitalizmin yönünden saptırıp amacını çaptırdı. Mükemmel bir Materyal diyor yani. Evet bu şekilde kapatabiliriz herhalde. Evet e, bu o. kitabı da almak isteyenler Z yayınlarına gidebilirler. İnternetten de çeşitli sitelerden satışa açık. İklimi değil sistemi değiştir kitabı. Evet bu iklim aktivistlerinin e, en temel şeylerinden bir tanesiydi pankartlarından Sloganlar. biriyle sloganlarında hala da devam ediyor. Evet. İklimi değil sistemi değiştir.